Değerli izleyenler Diyanet TV ekranlarından Düşüncenin Özü Programı'ndan hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam çok kıymetli bir konuğum var. Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güldane Gündüz Öz Hocamız bizlerle birlikte olacak bu akşam. Kıymetli hocamla tacı, hırkası, alemi, post ve keşkülüyle derviş çeyizini konuşacağız. Ayrıca Derviş Çeizinin sembolik ve metaforik anlamlar, anlamlarını irdelemeye çalışacağız inşallah. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Fulduk hocam. Sağ nasılsınız? Sağ olun hocam. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah bizler deyiz. Hocam aslında sizinle doktora teziniz zannedersem bizim konuşacağımız konu. Derviş çeyizini konuşacağız sizinle. Aslında ilginç bir konu şu yönüyle ilginç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler genellikle neyi biliyoruz? İşte sufiler dıştan ziyade içe, kabuktan şekilden ziyade öze dikkat çekmişler. Ona önem vermişler. Ama diğer taraftan da tasavvuf kültürünün bir de madde unsurları var. İşte dervişlerin kullanmış olduğu bir takım eşyalar, objeler, kılık kıyafetleri üzerinden de aslında zengin bir kültürün oluştuğunu görüyoruz. Ve biz bu akşam inşallah bu derviş çeyizlisininle konuşacağız ama bunun öncesinde aslında bu kültürü de sufilerin sembolik bir dille aktardıklarını, ifade ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla konuya bir zemin olması açısından bu tasavvuftaki sembolik dili önce konuşalım. Neden sufiler sembolik bir dil kullanma ihtiyacı duymuşlar? Evet, teşekkür ediyorum Lamiye Hocam. E, tasavvuf tarihini genel olarak e, üç e, ana e, bölümde inceleyecek olursak, e, ilk bölüm Hicri 1. ve 2. asırlarda e, zühd dönemi malumunuz. Peygamber Efendimiz dönemini de içine alan bir dönem bu. E, bu dönemde Peygamber Efendimizin kılık kıyafeti e, ve e, kıyafete ve sembollere alınan e, yaklaşımını inceleyeceğiz az sonra. Tabi Züht dönemi adı üstünde sufla çok fazla bir bağlantısı olmayan henüz bir felsefi içerik kazanmamış bir dönem. Hicri 1 ve 2. asırlar. Daha sonra klasik dönem dediğimiz tasavvuf dönemi var. Bu 3 ve 4. asırlara denk gelir veya biraz daha 5. asra denk gelir. Bu dönemde aslına bakarsanız Abasi devletinin de büyük iştirakıyla beyt ...birikmenin kurulmuş olması... ...elbette fetihlerle birlikte... İslam kültürünün ve İslam medeniyetinin o aktin savzasına yerleşmesinin getirmiş olduğu bir farklı bir tezahür, farklı kültürlerle karşılaşma söz konusu burada değil mi? Hocam? Evet, kesinlikle hocam ve bu tabi felsefi içerikli eserlerin tercümesiyle birlikte sadece tasavvuf alanında değil İslam'ın farklı alanlarında ve farklı ilim dallarında da kelam gibi fıkıh gibi veya diğer alanlarda da kendisini göstermiş ve felsefi bir içerik kazanmaktan geri durmamıştır evet. ilim dalları. Tasavvuf da bu tercüme faaliyetlerinde nasibini almıştır ve bu eserler öyle bir şeyi vardır ki özelliği vardır ki yani o Hristiyan kültürüyle veya kadim İran kültürüyle bağlantılı olarak İslam kültürünün de kendisini geliştirmesi ve daha felsefi içerikli fikirler nazariyeler ortaya sürmesi gerekliliği hasıl olmuştur. Bu bakımdan aslına bakarsanız bir mücadele olduğunu, maddi ve manevi bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Maddi mücadele nasıl? Bir taraftan bir haçlı saldırısı var malumunuz. Yıllar boyu, yüzyıllar boyu süren bir şey bu aslına bakarsanız. Bir tazlik olayı. Doğudan yine İran yani çok kadim ve çok baskın bir kültür olan İran kültürünün bir ve batıniyenin elbette büyük bir baskısı var. Bunun karşısında İslam kültürünün de kendisini geliştirmesi ve farklı nazariyelerle ve farklı bakış açılarıyla onlardan daha üstün bir duruma gelmesi için aslına bakarsanız ilim dalları felsefi bir içerik kazanmışlardır. Tasavvuf da bundan az önce söylediğimiz gibi nasibini almıştır. Daha sonra ise ee, Abbasi Devleti ve Selçuklu Devleti'nin de yardımlarıyla e, bu tasavvufi içerik e, tarikatlaşmaya doğru dönmüştür e, ve böylece batıniyeden e, Sufiler ayrılarak daha resmi bir kimlik kazanmışlardır e, ve e, tabi Şia e, etkisinden ve Şia'nın nüfuzundan da bu şekilde kurtulmuşlardır. Yani e, e, bu tarihi şeyi iyi anlayabilirsek aslına bakarsanız, iyi yorumlayabilirsek e, kabuğa değil öze önem veren sufiler evet, e, züht döneminde e, kıyafeti, kisveyi e, önemsemenin gerekli olmadığını söyleyen zahitlerin karşısında e, suf giymenin ve belli bazı tarikat kıyafetleri giymenin gerekliliğini ifade eden bir e, hale evrilmişlerdir. E, o dönemin şartlarına çok iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum tekrar ve batı niyenin, e, e, Şia'nın e, bu e, özellikle e, Haçlıların e, Hristiyan etkisinin e, karşısında e, dimdik durabilmek için ve kendisini koruyabilmek için kurumsallaşmaya gitmek zorunda e, kalmış e, olmalarını e, yani bir tarafa koyarsak eğer biz e, aslına bakarsanız derviş ve e, tabi tarikatlaşmayı e, anlayamamış oluruz. Biraz e, bu konuda e, bazı düşüncelerimiz yavan kalabilir. E, bunun arkasında şunu söyleyebiliriz tabi, züht döneminden sonra özellikle bu klasik dönem dediğimiz tasavvuf döneminde bazı eserler yazılmıştır. Kuşehir'in Risale adlı eserini biliyorsunuz sizin de alanınız zaten. Kuşehir'i o dönemde şöyle demiştir, çadırlar bizim çadırlarımıza benziyor ancak içindeki kadınlar bizim kadınlarımız değil diyerek aslına bakarsanız o dönemde bile yani dışından kıyafet yani giydiği kıyafet e, e, sufi şeklinde ama e, özünü kaybetmenin vermiş olduğu bir sıkıntı olduğunu e, ki vefatı 1072'dir miladi olarak Kuşehir'in o dönemde bile bu sıkıntıdan bahsetmiştir. Aslında orada Risale'de evet. aslında eleştiri de var yani orada aslında sufi olmayıp da sufi gibi görünenleri evet, eleştirir. Kuşehir'i tabii her dönemde aslında sorunu. Evet. Sonuçta Tasavvuf sadece e, kıyafetten, kisveden, taştan, hı hı. hırkadan ibaret değil tabii. Hı hı. Bu da aslında o kültürün bir parçası değil mi hocam? Evet hocam. E, İmam Gazali bu noktada çok önemli bir e, yere sahip. E, malumunuz İmam Gazali e, Abbasi Devleti'nde e, çok kurucu bir e, faktör, e, alim. E, ve e, o dönemde yapmış olduğu en büyük e, belki yenilik e, daha öncekilerin aksine e, tasavvufu bir şemsiye kavram olarak bütün ileride. İslami ilimlerin üzerine yerleştirmek istemesi ve böyle bir çaba yazmış olduğu İhya Ulumuddin adlı eser de bunun bir şeyidir. Aslına bakarsanız tezahürüdür. O bakımdan İmam Gazali'nin den sonra İmam Gazali'den sonra önemli bir evrilme olduğunu ve Abbas Devleti'nin de Selçuklu Devleti'nin daha sonra Osmanlı Devleti'nin de ee, tarikatlaşma ve e, bu e, tekkelerin kurulması e, ve her bölgede e, tekkelerin artılması yönünde çabalar sarf ettiklerini görüyoruz. Yani bunun tekkeleri yani devletin idamesinde de çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Fetihlerden önce e, Sufiler, Dervişan gidiyor o bölgeye. E, halkı e, Müslümanlara hazırlıyor. Orada güzel bir gönül köprüsü kuruyor. Daha sonra e, askeriye giderek e, fetihlerde bulunuyor. E, ve e, Elbette devlet bunu destekliyor. E, diğer yönden e, kurdukları ribatlarla, kurdukları tekkelerle Yapmış oldukları, e, e, e, yapmış oldukları hizmetlerle, Ayende ve Revende'ye yapmış oldukları hizmetlerle göz dolduruyor e, sufiler. E, ne gibi? E, kurdukları tekkelerde 24 saat boyunca açık olan mutfaklarında e, pişirmiş oldukları baba çorbası, Hz. Adem'e nispetle baba çorbası ikramı ve 3 e, gün boyunca e, gelen misafire e, hiçbir e, hizmet e, ücreti almadan e, ibadete yani iaşe ve ibadete hizmeti vermeleri de aslına bakarsanız büyük bir güvenlik sorununu böylece çözmüş oluyor. Hem fetihlerde bulunmak aynı zamanda devletin ee, az önce ifade ettiğim gibi e, Haçlı e, baskınlarında veya başka batıniyenin e, bu e, saldırılarında e, bir öncü kuvvet veya bir e, e, savunma kuvveti olarak Sufilerin yer almış olması e, çok önemli bir e, şey olduğunu düşünüyorum ben. E, ve Abbas Devleti'nin söylediğim gibi sağ kolu durumunda e, tekkeler e, gittikçe artmış ve e, bunlar e, tabi e, çok önemli bir görev üstlenmişlerdir. Bu noktada Lami Hocam unutmadan Fütüvet Teşkilatı'nın da hemen belirtelim. Yani evet tekkeler dervişan veya efendime söyleyeyim Abdalan Rum dediğimiz Anadolu'da bu grup varken bir de ayrıca e, Abbasi Devleti tarafından kurulmuş olan Fütüvet Teşkilatı'nı da yani Gençlik Teşkilatı, FETA kelimesinden gelir bu malumunuz. Fütüvet Teşkilatı'nın da benzer şekilde bir e, kurumlaşmayla e, Dervişan'a yardımcı olduğu ve destek olduğu bilinmektedir. E, Anadolu'ya da gelmiştir bu kurum ve Ahilik e, adı altında gelmiştir malumunuz. E, çok benzeyen e, bir kurumdur. Yani e, tekke ve zaviyelerle e, Ahi tekkeleri birbirine çok benzer. E, tabi bu a, a, Anadolu daha sonra esnaf teşkilatı şeklinde evrilmiş ve genelde gençlerin barındırıldığı ve gençlerin eğitildiği merkezler olarak bunlar da çok önemli bir yer işgal etmiştir. Ahi tekkelerinde de benzer şekilde derviş çeyizine benzer şekilde çeyizler görüyoruz. Evet hocam. Hocam şöyle kısa bir özet geçtiniz aslında evet. tasavvufun gelişim süreciyle ilgili. Çok teşekkür ediyorum ben. Bu da konumuzun herhalde daha iyi anlaşılması açısından bir zemin teşkil etti. Evet hocam hocam peki şimdi derviş çeyizine geçeceğiz. Tasavvufta derviş çeyizi dediğimiz zaman aslında neyi kastediyoruz, neleri kapsıyor ve tasavvuf kültüründeki yeri nedir? Buradan devam edelim. Hocam malumunuz çeyiz kelimesi genelde yeni evlenen kişinin e, mekanını kurmak için, evini kurmak için e, e, anne babası tarafından e, hazırlanmış olan e, eşyalarına, e, alet edevatına verilen isimdir Anadolu'muzda. E, bu e, isim de benzer şekilde e, kullanılıyor. Yani derviş, e, bir derviş e, şeyhinin e, desteğiyle e, tabi o eğitim sürecini tamamlıyor. Tamamladıktan sonra kendisine bir icazetname e, töreni takdim ediliyor ve orada bir taç giyme törenidir bu ve hırka giyme törenidir. Bizdeki mezuniyet gibi düşünebiliriz aslında bakarsanız ve bu taç ve hırka dervişin gerçek çeyizleridir. Çünkü bunlar aynı zamanda gideceği ve kuracağı tekkenin de başkanlık yapacağı tekkenin de hilafet alametleridir. Onlar olmadan zaten bir kişi bir yerde tekke kuramaz ya da tekkeyi idare edemez. Taç ve hırka Hırkayı biz e, Lamia Hocam Peygamber Efendimizin e, hırkalarından biliriz. Yani bunun bir e, altyapısının hiç olmadığını düşünmek veya e, bunu e, yani sonradan oluşmuş bir e, gelenek, yani kuru basit bir gelenek olarak düşünmek doğru e, diye düşünmüyorum. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizin de çeşitli vesilelerle hırkaları hediye ettiğini biliyoruz değil mi hocam? Elbette hocam. Peygamber Efendimizin Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın iki tane hırkasının olduğunu biliyoruz Türkiye'de. E, bir tanesi malumunuz... E, Kâb-ı Züheyr'in Kaside-i Bürde'yi yazması ve kendisine okuyarak hediye etmesi sonucunda Peygamber Efendimiz ona hırkasını çıkararak hediye ediyor malumunuz. Bu hırka kutsal emanetlerle birlikte getiriliyor ve şu anda Topkapı Sarayı'nda bazı zamanlar sergileniyor. Bir de ikinci bir hırka var biliyorsunuz. Bu Veysel Karani malumunuz kendisini ziyarete geliyor bir gün. Annesinden tabi izin alıyor ama muvakkat bir izin. Peygamber Efendimiz'i göremeden tekrar gidiyor biliyorsunuz. O yüzden kendisi sahabi olarak değil de tabiinden sayılıyor maalesef. Ancak Peygamber Efendimiz onun o güzel gönlüne nispetle Kendisinin arkasından hırkasını gönderiyor biliyorsunuz. Evet. Hırkayı Şerif Camii var ve Türkiye'de e, akrabaları o camiye hediye etmişlerdir hırkayı. Ve iki tane peygamber efendimizin e, ne mutlu bize ki iki hırkasını biz Türkiye'de misafir ediyoruz. E, peygamber efendimizin e, hırka giydirmesi yani e, başka şehirlere e, vali olarak gönderdiği ashabına da hırka giydirdiği biliniyor. Peygamber efendimizin aynı zamanda e, bir gün e, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in bulunduğu bir ortamda e, hırkasını onların üzerine e, ya da abasını dedikleri büyük bir örtüyü üzerlerine e, örtmek suretiyle Ya Rabbi bunlar benim ehl-i beytimdir e, e, diyerek e, dua ettiğini biliyoruz. E, bu bakımdan aslına bakarsanız Peygamber Efendimizin hırkaya e, önem verdiğini biliyoruz. Bazı e, hadisler de var bununla ilgili olarak. E, İmame ya da amame denilen bir başlık örttüğü, taktığı biliyoruz peygamber efendimizin ve başını açık gezmediğini biliyoruz. Bazı rivayetler gelmiştir. Mekke'yi fethederken siyah bir imame giydiğini de biliyoruz. Yani rengine de önem verdiğini biliyoruz. O bakımdan bu derviş çeyizinin biz peygamber efendimizden itibaren gelen bir gelenek olduğunu da düşünüyoruz. Elbette peygamberimiz. Peygamber Efendimizin bu kadar yani sistematik ve bu kadar e, derinlikli e, yani e, 12 dilimli veya efendime söyleyeyim 4 dilimli, destarlı, risaleli e, özellikle e, tacı bulunmasa bile e, başını açık gezmediği, ve başını örtmeye önem verdiği imame adı verilen bir başlık kullandığı e, e, malumunuzdur. Bu konuda e, rivayetler e, oldukça fazla. E, o bakımdan derviş çeyizi peygamber efendimizi esas alır. Ondan önce de aslına bakarsanız e, peygamberlerin bütün peygamberlerin başlarını örttüklerini e, ifade ederler. E, baş bedenin en önemli yeri olarak görülür e, Lame hocam e, tasavvufta. E, e, çünkü e, başın içinde ruhun olduğuna inanırlar. O bakımdan kadınlar gibi erkekler de başlarını örterler. Bu hem dini hem de kültürel bir şeydir elbette. Temayüldür. O bakımdan yani baş, başın örtülmesi çok önemli görülmüş ve bu farklı tarikatların özelliğine göre baş giysisi olan farklı. imame tac diyebiliriz veya efendim e, Mevlevilikte sikke dediğimiz isimleri farklı olabilir. Eski Türk kültüründe buna börk deniyordu veya kalpak deniyordu. Farklı isimleri vardı. Bütün bunlar isimleri ne olursa olsun e, erkekler de e, kadınlar gibi başlarını örtmüşlerdir. Peki başını ne zaman açmıştır? E, erkekler başlarını açmışlar mıdır? İbadet esnasında Allah'a ibadetin bir özelliği olarak başını açmıştır. Çünkü orada bir e, şey vardır. Yani bir pişmanlık, bir tövbe Allah'a karşı bir yakarış bulunduğu zaman başını açmıştır ve daha küçük takkeler giymişlerdir, namaz takkeleri. Bir de yaz dönemlerinde veya sıkıntılı dönemlerde çıkarmışlardır başlarını. Örneğin Mevlana Hazretleri vefat ettiğinde dostları ve öğrencileri, e, anlatılır. E, yani rivayet edilir. E, başlarını e, aça aça yani e, tajlarını e, çıkararak e, o kadar çok üzülmüşlerdir ki çıkararak üzüldüklerini, ağladıklarını ifade ederler. Böyle bir de vardır. Yani e, eski Türk kültürüyle de bağlantılı bir e, şeydir bu derviş tabii tüm bütün kültürlerde var değil mi? Baş, tabii ki başına elbette. Başına herhangi bir şeyle örtülmesi. Evet. De. Yani bir toplum eğer bir e, kuralı kabul ediyorsa e, bu e, aslında bakan Bakarsanız dışarıdan gelen bir şey bile olsa yani bir durum bir hal veya bir düşünce bile olsa eğer o toplum onu kabul ediyorsa onun geleneklerinde kabullerinde ve eski kültüründe de onu kabul edecek bir altyapı vardır demektir. Kabul etmiyorsa zaten onu topluma yani entegre etmek oldukça zordur diye düşünüyorum. E, derviş devam edelim. Evet hocam ee, evet, diğer, diğer unsurları da sayalım tabii, ondan sonra bunların ne anlamlara geldi. Az önce söylediğim gibi ihlafet tacını alan bir artık sufi mutasavvuf şeyhi tarafından tacı giydirilir ve hırkası giydirilir. Kendisine bir alem verilir. Yani bir sancak ve bir alem verilir. O da aslında bakarsanız bir iktidar alametidir. Kendisine bir sofra verilir. Sofrayı açabilirsin. Artık alemin vardır, tacın vardır, hırkan vardır ve bir de eline çera verilir. Yani bir ateş veya aydınlatacak bir eşya verilmek suretiyle e, tabii oturacağı bir posta verilmek suretiyle tek kesine gönderilir. Bu şekilde e, aslında bir teşizlenme olayı meydana gelmiş olur. oluyor. Evet. evet. Hocam aslında dediğiniz gibi şimdi saydığınız işte taç, hırka, Hı -hı. E, post, um, keşkül, çera bunlar evet. aslında e, tasavvuf kültüründe bizim kullandığımız anlamın dışında daha farklı anlamlarda kullanılıyor. Evet yani hani biz hırka dediğimiz zaman aslında bizim giydiğimiz hırkayı kastetmiyoruz Hı -hı. tasavvuf kültüründe. Bunların sembolik anlamları üzerinden gidelim hocam. Ne anlama geliyor evet. dervişçe izi? E, Lamia hocam bir e, kelimenin e, sembolik manalarını çözümleyebilmek için e, ben onun dört aşamalı olarak incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Birinci aşaması onun sözlük anlamı. İkinci aşaması dini manası, üçüncü aşaması sembolik anlamı ama dördüncü aşaması siyasi manası. Evet. Yani alttan yukarıya doğru eğer bu şekilde bir semantik analiz yapılabilirse o eşyanın veya efendime söyleyeyim o terimin tam manasıyla bir çerçevesinin oluştuğunu düşünüyorum ben. E, o bakımdan yani e, her eşyayı ya da e, her terimi e, kendi içinde bu şekilde dörtlü bir e, mekanizmayla e, anlamak e, gerektiğini e, düşünüyorum hocam. Evet, evet hocam o zaman biz e, mesela şey üzerinden gidelim, taç üzerinden gidelim. E, Hı -hı. Burada tasavvuf kültüründeki ifade çünkü taç zannedersem en merkezi e, konumda olan, yani evet, en canım. merkezi e, unsurlardan bir tanesi. Bu e, tasavvuf kültüründe ne gibi anlamları var? Nasıl açılımları var sembolik olarak? Evet tacın, hocam. hocam. Ee, ben bazı fotoğraflar getirdim. Evet. İsterseniz onun üzerinden gidelim. Hı hı. E, bu fotoğrafları da göstermek istiyorum. Bunları da gösterelim tabii isterseniz. Tabii hocam. Tabii ki. E, hocam bu bir e, alem, e, bu bir sancak. E, çift e, a, Hazreti Ali'nin ismi bulunan bir sancak. Etrafında ise şu anda okumak tabii e, mümkün değil ama e, Hazreti Fatıma'nın ve evlatları Hazreti Hasan ve Hüseyin'in şu etrafında e, yine okumak e, e, 12 imamın isimleri evet. yine Hazreti Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın ve peygamber efendimizin ismi bulunuyor. Ee, ve ayet kelimelerle de süslenmiş bir sancak. Evet. Bu sancağı mutlaka buna benzer sancakları halife olan dervişe, mutasavvıfa mutlaka verildiğini Şey tarafından biliyoruz. veriliyor. Evet. Şey tarafından tamam. verildiğini biliyoruz hocam bu çok önemli. Evet. İkincisi... Bundan başlayalım. Ee, evet, bu aslına bakarsanız e, bir, evet, e, çok özellikli bir şey bu parça. E, Ali Aba dediğimiz, e, Peygamber Efendimizin az önce ifade ettiğim e, Ehli Beyti'ni, e, işaret ediyor. pençe Ali Aba da deniyor buna ve genelde Bektaşilerin çok kullandıkları bir figürdür bu. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i ifade eden bir semboldür. Biz buna Fatıma Eli diyoruz Anadolu'da malumunuz. Bu ifadede bir alem şeklinde görülebiliyor. Etrafında da iki ejderha evet, figürü var. Şey evet bunlar da tabii şey olabilir, Farisi bir etki olabilir. Pençe, Ale Abayı, bunlar korusun manasında kullanılmış olabilir. Ama oldukça ilgi çekici bir Aynen. figür. Bunlar genelde yani Alevi ve Bektashilerin kullanmış oldukları şeyler, figürler hocam. Bu da bir ale değil mi? Evet, bu da bir alem hocam. Bakın, bu da bir alem. Evet sancağın üzerine malumunuz alem ne demektir? Bildirmek, göstermek manasına gelir. Yani bu da bir alem. E, lale ile zaten Allah ismi, içinde Allah ismi var. Bakınız dışında lale e, motifi var. Evet. E, ve e, bu da sancakların üzerine takılan e, bir alemdir. E, e, ve e, tabi... E, tekkelerin bazı özellikle unsurlarından bir tanesidir. Bazı tekkeler taç şeklinde yapabilirler alemlerini. Bazıları da bu şekilde lale şeklinde değişik formlarda düzenleyebilirler. Evet, burada yine bir bir derviş çeyizi tabii seyyaha çıkmak tabini burada ifade edelim. Seyahate çıkan yani şeyhinin emriyle yolculuğa çıkan bazı dervişlerin kullanmış oldukları eşyalardır. Ormanlardan geçerken veya farklı ormandan odun toplarken ya da farklı şeyler için yani belki de korunmak amaçlı belki korunmak amaçlı kullandıkları bir evet eşya. Bektaşilerin kullanmış oldukları teslim taşı ifade, adı verilen bir şeydir bu. Boyunlarına astıkları bir aslında obje bu. 12 tane kenarı olduğunu biliyoruz ve balgami taşından yapıldığını biliyoruz bunun. 12 i̇mama, kenar, 12 imama ifade, işaret ediyor. Tabi neden boyunları da taşıyorlar? Teslim olduklarını yani o tarikata teslimiyetlerini ifade etmek üzere onu taşıyorlar. Bazı yorumlarda da şu söyleniyor bazı risallerde bu da geçiyor peygamber efendimiz çok acıktığında çok aç kaldığında nasıl karnına ataş bağlarsa bunu da sufiler çok acıktıklarında midelerine doğru bağlamak suretiyle veya o şekilde kullanmak suretiyle peygamber efendimizin sünnetini yerine getirdiği de söyleniyor ama bu tabi teslim olmanın da bir şey, işareti olduğunu düşündürüyor bize böyle bir sembolik anlamı da var Evet. Yine özellikle seyyaha çıkan dervişler için içine yemek koyacakları bir kap Hindistan cevizinden yapılmış olan bir keşkülü fukara denilen bir kap. Sufiler genelde kaşıklarını da yanlarında gezdiriyorlar ve bunu bazı zamanlarda tabi şeyhlerinin onlara söylemesiyle bazen dilenmek için de kullandıkları oluyor. Nefislerini terbiye etmek için bu her zaman değil elbette. Biz buna keşkülü fukara diyoruz. E eğitim yöntemi eğitim yöntemi, evet. Evet, bu e, sur, e, sura üflemek e, biliyorsunuz, yani e, böyle bir şeyi vardır, e, özelliği vardır. Evet, e, sura üflemek nedir? Aslında kıyameti e, ifade eden bir e, sesi vardır bunun, e, hayvan boynuzundan yapılan bir e, Alettir bu e, ve adına nefir deniyor. Yine seyyaha çıkan dervişlerin e, ormanda veya yollarda e, vahşi hayvanlarla karşılaşması durumunda e, çaldıkları zaman hayvanları e, korkutan bir sesin olduğu ifade ediliyor. Ancak e, benim e, Risalelerde okuduğum e, haliyle sabah namazına e, derviş kaldırmak için de bu e, borunun kullanıldığı büyük tekelerde bunun kullanıldığını biliyoruz. Suriye'de nefir deniyor buna. Yine teber, evet. değişik e, boyutlarda teberler bunlar. Evet. Şimdi hocam e, TAC'a gelelim. Evet şunu söyleyeyim öncelikle e, tabi 1925 yılında tekke ve zaviyelerin e, seddedilmesiyle birlikte e, bu e, taç ve benzeri e, derviş çeyizi e, çoğu e, yok olmaya mahkum olmuştur. E, onların mesela sadece e, Mevlana türbesinin kaldığı, orijinal haliyle kaldığı ama diğer bütün tekkelerin e, varlıklarını kaybettikleri ifade ediliyor. Hatta araştırmaların neticesinde görmüştüm. Hacı Bektaş'taki e, o büyük Kara Kazan'ın bile bir zaman oradan kaldırıldığı, götürüldüğü ancak daha sonra dervişan tarafından tekrar getirilip yerine koyulduğu ifade ediliyor. O bakımdan bunlar birer hem dini hem de kültürel objelerimizdir bizim. Bizim bunlara sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum yani son zamanlarda yapılan taclar elbette vardır veya 19. asra yani gidebileceğimiz taclar vardır ama ondan önceki tacları biz minyatürlerde görüyoruz. 16-17. asırlarda minyatürlerde görüyoruz ya da mezar taşlarında maalesef görüyoruz. burada galiba. Evet mezar taşlarında görüyoruz. Bu mesela Halvetiyenin Şabaniye koluna ait bir mezar taşı hocam. Buradan şöyle söyleyebiliriz üzerindeki terklerini görebiliriz. Üstünde bazı terkleri var. Terk sayısı yani o tarikatın, tekkenin bağlı olduğu kola ya da tarikata göre değişiklik gösterebiliyor. Üzerinde de bir destarı var. Az sonra Mevleviye tarikatına ait olan Sikke'de de onu gösterebiliriz. Mezar taşının da gördüğümüz bir Halvetiye tarikatının Şabaniye koluna ait bir taç görüyoruz. Evet hocam. Evet bu bir bayan mezar taşı hocam. Ee, bayan mezar taşlarında taç bulunmuyor. Ee, onun yerine bakınız iki tane gül motifi var. Ve, yıldız da ortada. Evet ortadaki de hocam e, taçların tepelerine e, koyulmuş olan e, bir biz ona gül diyoruz gül motifidir. E, onların tabi tığlı e, diyoruz biz onlara tığ diyoruz her birinin e, manaları var sayılarına göre. Bu e, tabi kadriye tarikatına mensup bir e, bayan e, mezar taşı e, olduğunu e, görebiliyoruz. Bu da bir bayan mezar taşı. Bu da hani tahmin etmişsinizdir Bektaşiye tarikatına ait bir bayanın, bir hanımefendinin mezar taşı olduğunu görüyoruz. Sanki çancere Oldukça... gibi oyulup içine konulmuş gibi değil Evet değil hocam? hocam o çok ilginç bir şey gerçekten de. Yani o altındaki şeyin de yuvarlak olduğunu görebiliyoruz taşın. Çok özenle işlenmiş bir mezar taşı. Evet bu şekilde bakınız Bursa mezarlıklarından bulunmuş olan mezar taşları farklı ebatlarda ve farklı şekillerde. O zaman 19. yüzyıldan daha eski e, taçlar bunlar, yok elimizde. Bunlar sadece mezar taşlarında. Hocam bunlar mezar taşları varsa bile e, ulaşmamız oldukça zor oluyor. Etnografya Müzesi'nde e, bulunuyor bazıları ve e, yani onların e, zannediyorum e, ulaşılması oldukça zor çoğunun. Bu da Nakşibendiye'ye ait bir mezar taşı. Bursa'da tek olduğunu biliyorum e, bu mezar taşının. Evet, burada e, e, şey bir töreninden bir kesit görüyoruz e, hocam. E, evet. Bunu ben niye aldım? Hem mevlevi kisvesini görelim diye, aynı zamanda da e, post postu görelim diye. Orada bir kırmızı, kırmızı postu ciddi. evet görüyoruz. E, aslına bakarsanız orada e, bir alem tasavvurunu görüyoruz. Yani evet. sembolizme belki yani e, e, e, bilmiyorum. E, yani girmek erken olur mu bilemiyorum ama zamanımızda zamanımız biraz evet, evet biraz hı. kısıtlı olduğu için aslında her merasim yani tarikatlarda yapılan her merasimin bir manası vardır. Hı hı. Bunlar kesinlikle manalarla örülüdür. O bakımdan yani bu mevlevi ayini şerifi dediğimiz bu şeyler, merasimler alemin yaratılışıyla bağlantılı olarak o kırmızı posta Allah'ın o şeye tezahürüyle alaka kurulmaktadır ve aslında alemin yaratılışını sembolik olarak ifade eden merasimlerdir. Çok önemlidir. Burada bir şey ifade etmek istiyorum yani evet. e, Kültür Bakanlığı'nın bu konuda evet e, e, çok önemli katkıları oldu ve e, daha önceleri biraz daha e, şeydi bu konular e, daha gevşek e, idi. E, Kültür Bakanlığı bu konuda e, yani gerekli önlemleri aldı. E, Mevlevi Sema'nın görsel bakımdan çok güzel bir görüntüsü olduğunu biliyoruz. Ancak bunun mekanı dışında ve o ciddiyeti dışında düğünlerde, yemek yenen mekanlarda, uygun olmayan yerlerde sergilenmesi kesinlikle doğru değil ve yani bunun sembolizmini bilen insanların çok üzüldüklerini ve çok kırıldıklarını da söylemek istiyorum. Yani bu gerçek bir merasimdir. Çünkü semboller asıllarını yansıtırlar. Ve bunların asılları da, sembollerin asılları da metafizik alemdedir, ahiret alemindedir. Ve yani bunlara saygı duyulması gerekir. Alelade bir dans imiş gibi ya da bir eğlence ya da bir yapmak. eğlence konusuymuş gibi çatal bıçak kaşıkların e, seslerinin arasında e, sergilenmesinin kesinlikle doğru olmadığını burada e, üzerime düşen bir görev olarak ifade etmek istiyorum e, Hacı Bektaş e, dergahında Pir evinde bulunan bir e, e, şey bu sofra evet e, bakınız burada üç tane e, şey var e, sufi var e, ama bir tanesi yeşil üzerinde, evet. e, tacın üzerinde bir de, biz buna destar diyoruz. Destar var. Diğerlerinde ise o yok. Evet. E, ve bu e, o yeşil destarlı olan kişinin e, onlardan diğerlerinden daha farklı olduğunu gösteriyor. E, hem makam bakımından aynı zamanda da e, yeşil rengin biz e, seyyid rengi olduğunu veya peygamber efendimizin neslinden olduğunu biliyoruz ve burada kendisinin şeyh olduğunu görüyoruz. Yani evet zamanımız evet. olursa biraz renkler üzerinden renkler aslında. Renkler üzerinden gidebiliriz. Evet. Fotoğrafı gösterince hı hı. bu konuda da konuşalım istedim. Evet, evet e, bu resim çok gerçekten ilginç bir resim. E, semboller önemlidir dedik ve e, derviş ana e, halife olduklarında e, verilen e, e, derviş çeyizinden bir tanesinde sofra olduğunu söyledik. Tabi bu e, menkıbelerin e, dayandığı noktalardan bir tanesi sahmet Yesevi'yi. Yani Ahmet Yesevi'nin e, bizim kültürümüz üzerinde büyük bir etkisi var. Onun menkıbelerinin büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. E, burada Ahmet Yesevi'nin kabri, kabrinde bulunan, e, e, türbesinde bulunan çok büyük bir tay kazan, e, kara kazan olduğunu görüyoruz. Bu kazanın içinde e, özellikle mübarek gecelerde, mübarek günlerde e, şerbetler yapıldığını e, ve e, aşure yapıldığını ve insanlara e, dağıtıldığını görüyoruz. Ahmet Yesevi'den gelen bir şeyle yani bir izle veya bir işaretle Anadolu'da bazı tekkeler aşure yapmışlardır, yemek yapmışlardır ve çorbalar yapıp dağıtmışlardır. Günümüzde hala bulunuyor Ahmet İsevi'nin türbesinde Tabii, bu fotoğraf. Yunus Emre'nin şeyhi Tapduk Emre'nin de mi geldiği gelenek? Yesevi, yesevi evet. geleneği. Çok, çok da doğru. güzel bir kazan gerçekten. Evet ha. hocam oldukça büyük. Üzerindeki çok. motifler zannedersem onun üzerinde de ayrıca bir konuşmak gerekiyor zannedersem. Evet hocam pirinçten yapılmış Hı -hı. çok değerli bir kazan. Ee, bu son fotoğrafımız ise e, Mev Mevlana dergahından, Konya'dan bir fotoğraf. Bakınız e, Anadolu tekkeleri e, eğitimin e, mutfakta başlayıp mutfakta bittiğini e, düşünürler. Ve bektaşlık da öyledir, Mevlevilik de öyledir. ve e, e, Yani bu Nevniyaz dediğimiz yeni başlayan derviş e, yani aday e, önce mutfağa gelir. E, burada aşçı babanın gözetiminde tabii en alt kademeden e, başlayabiliriz. ...orada hizmetlerde bulunur. Hem kendisini geliştirir, eğitilmiş olur. Aynı zamanda da insanlara hizmet etmiş olur. Hem hizmet eder, bin bir günlük bir çiledir bu aslında bakarsanız. Pişmekte mi? Bir pişme Hazreti sürecidir. Aziz Mevlana'nın. Evet, bir pişme sürecidir. Evet. Bin bir günlük o çilesini dolduran e, derviş daha sonra e, icazetini alır ve e, artık o yolculuğu tamamlamış olur. Yani e, her e, tarikatın kendine göre bir e, usulü, bir e, şeyi vardır... Yani eğitme süreci vardır ama Mevlevilikte ve Bektaşilik'te e Dervişlerin eğitim süreci e, mutfakta başlayıp mutfakta Hı -hı. biter. Hizmetle başlayıp hizmetle e, biter Lami hocam. Evet hocam çok güzel fotoğraflarla da çok daha iyi e, anlamış olduk aslında o sembollerin de e, şekilsel olarak da gösterilmesi güzel oldu. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam biraz önce renkten bahsettiniz. İsterseniz oradan devam edelim. Hani Hepimizin hayatında gerçekten renklerin çok önemli bir yeri var. Özellikle de son zamanlarda yapılan araştırmalar da zaten renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini ortaya koymuş. Hatta renk terapisi gibi terapilerden de söz ediliyor günümüzde renklerin farklı manaları var tekke ve tasavvuf kültüründe neler ifade ediyor renkler bize ee...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 Ve e, özellikle Emevi hükümdarlarının e, cuma namazlarına ve bayram namazlarına gittiklerinde başlarına beyaz e, sarık, sardıkları ve e, beyaz hırka giydikleri e, biliniyor e, ve beyaz kuşak e, taktırıyor e, halkına. Böyle bir şeyleri var yani böyle bir özellikleri var. E, Tabi Emeviyeden sonra Abbasi devleti e, başa geldiğinde onlar e, Allah'ın Celal ismine nispetle siyah e, rengi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 O yüzden yani tekkeler de kurulduktan sonra bu tarikatlaşma döneminde tarikatlar kendi renklerini, taçlarına, hırkalarına yansıtmışlardır. Tabi bu yani yansıtma durumunda en fazla neyden etkilenmişlerdir? Kendi düşünce sistemlerinden, nazariyelerinden etkilenmişlerdir. Yani bir yerde nazariye varsa onun tezahür olarak renklere de yansır sayılara da yansır, şekillere de yansır. Evet. Hocam, ee, Özellikle vahdedi vücut düşüncesine sahip olan İbn Arabi'nin vahdedi vücut düşüncesini benimseyen tarikatlar bu düşüncenin bir tezahürü olarak renkleri kullanmışlardır ve elbette Peygamber Efendimizin tabi zamanından gelmiş olan bir şeyle de, bir gelenekle de bunu kullanmışlardır. Evet. Ee, hangi renklerde daha çok taç vardır diye soracak olursak yani sarı renkte bile taç evet. bulunmakta. Hocam buranın üzerinden gösterelim evet. isterseniz. Tabii, tabii hocam. Şöyle. Bu ilginç bir şeydir ama yani bu mevlevi taçı diğerlerinden biraz daha farklıdır. Az önce bektaş yeni taçını gösterdik. Mesela orada taçın renginin biz beyaz olduğunu görüyoruz. Ama mevleviye keçeden yapılmış bir taç kullanıyor. Yani bu biraz daha farklı. Şurada ben tekrar göstermek istiyorum hocam şeyi. Evet. Bektaşiye'nin tacının beyaz olduğunu görüyoruz ve üzerinde 12 dilimle bir şeyin olduğunu, özelliğinin olduğunu görüyoruz. 12 imama nispetle belki sayılara da geleceğiz ama beyaz daha çok kullanıldığını görüyoruz biz şeyde Anadolu tarikatlarında. Ancak Mevleviye'nin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 geldiğini e, göstermektedir. E, Başka bu, hangi renkler kullanılıyor hocam bu, evet. e, destar olarak ve onların anlamları ne? Evet. Çok vaktimiz kalmadı. Öyle mi? E, evet son <gülüyor> bir iki dakikamız toparlayabiliriz. Anladım hocam. E, yeşili sadece Seyyid ve Şerif olanlar kullanıyorlar. Hı. Peygamber Efendimizin e, neslinden gelenler kullanıyorlar ve bunu herkes de kullanamıyor. Zaten o destarı e, sadece şeyh olanlar e, Hı, kullanabiliyorlar. Kullanabiliyor. Yani o destar sarmak zaten e, oldukça e, ileri bir aşama olduğunu gösteriyor. E, Yeşil sadece ifade ettiğim üzere Peygamber Efendimiz'in neslinden gelenlerin kullandıkları bir şeydir, renktir. Onun dışında beyaz destarı daha fazla görüyoruz. Bu tarikat taclarında mavi dışında diğer taclar kullanılmış, renkler kullanılmış. Ancak hocam mavi çok fazla kullanılmamış. Bunun farklı sebepleri de olabilir. Yani Hristiyanlık'ta mavi rengin Hz. İsa'yı ifade ettiği ve bu o yüzden de aslında bundan sakındıkları, bunu kullanmak istemedikleri bile söylenmektedir. Tabi yoruma açık evet, olduğunu söyleyebiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ben çok istifadeli hocam. bir program olduğunu düşünüyorum hocam. Çok Sağ, sağ olun. olun, var olun. Teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Değerli izleyenler, bir düşüncenin özü programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konutlarla sizlerle birlikte olacağız inşallah. O zamana kadar hoşça kalın, Allah'a emanet olun.